en gündemi programından merhaba. Ben Mustafa Eram. Bugünkü konuğumuz Birteksen sendikasından Çayhan Dursun. Birteksen bölge temsilcisi Kendisiyle özel tekstilde sürmekte olan direnişi ve direnişin e, önemini konuşacağız. Merhabalar. Hoş geldiniz Çayhan Bey. Hoş, hoş bulduk. Hocam. Öncelikle e, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, evet teşekkür ederim. Son günlerde kamuoyunda da Bazen emekçilerin gündeminde de kısmen yer buldu kendisine. E, neler oluyor, neler yaşanıyor, e, neden böyle bir direniş başladı? Bunlar üzerine sohbet ederek başlayalım isterseniz. Yani önce bizim e, Özak testildeki örgütlenme sürecimizle ilgili kısa bir giriş yapayım. E, Özak, Kasım ayının başında e, orada örgütte olan e, ÖZİPLİK İş, Hakşe bağlı ÖZİPLİK İş Sendikası'nda örgütte olan ÖZAK işçileri, Sendikanın kendi haklarını savunmamasıdan dolayı rahatsızlık duyup örgütlenme ihtiyacı, sendikamızda örgütlenme ihtiyacı duydular. Ve sendikanımıza Kasım ayın başından itibaren üyelikler başladı. Bu üyelik çalışması kısa süre içinde işveren tarafından duyuldu. 27 Kasım'da da sendikamızın üyesi olan bir arkadaşı işten attılar. Bu işten atma sürecinin hızlanacağını işçiler hissettikleri için iş durdurdular. Direnişe geçtiler. Sendikal tercihi işverenin saygı duyması için eylemlere başladılar. Yani direnişin başlaması sebebi de evinde bahsettiğim gibi sendikamız üyesi bir işçi arkadaşımız atıldı. Evet. Sonuçta burada sendikaya dönük bir saldırının olduğunu hisseden işçiler başladılar. Bu duruma karşı o işçi arkadaşımızın işten atılma gerekçesinin haksız ve hukuksuz olduğunu e, ve bunun sendikamıza dönük sendik üyesi oldukları sendikamıza dönük bir saldırı olduğunu e, ve e, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu e, söyleyip direnşe geçti işçi arkadaşlarımız. Evet. Ee, Çünkü işten atma işten atma e, o işçi arkadaşlarımız arkadaşımız da sınırlı kalmayacaktı bizim diğer üyelerimize de sıçrayacaktı bunu fark eden işçiler buna tepki göstererek eyleme geçtiler direnişe geçtiler evet. ee, peki sonrasında yaşananlar çok sayıda gözaltı yaşandı özellik tekstil e, basında da takip ettiğimiz kadarıyla bölgede e, bölgedeki fabrikasında 700'den fazla çalıştıran bir işletme ve e, bunun büyük bir kısmı bir tek sene e, üye olmuş durumda Evet. Sonrasında işçilerin direnişiyle beraber çok sayıda gözaltı yaşandı. Biraz sonraki süreci de anlatacağız. Evet. Bu firmada 700 işçi çalışıyor. Bunun 500'ünden fazlası sendikamıza geçti, sendikamıza üye oldu. Direniş başladıktan sonra bu sen, işverenin 3. günde valiyle ile bir toplantısı oldu. E, ve valiyle o toplantı sonrası kolluk güçlerinin bize karşı baskısı artmaya başladı, gözaltılar başladı. E, şimdiye kadar dört e, tane gözaltı var. Bu dört tane gözaltıda 158 yöneticilerimiz dahil, 158, 158 işçi gözaltına alındı. E, buradaki gözaltılar da e, bizim anladığımız kadarıyla yani işverenin harekete kolluk güçlerini ve valili harekete geçirmesiyle başlayan bir süreç. Çünkü bizim gözaltı süreçlerimizde şunu e, öğrendik. Ne yazık ki acı ama bir gerçeklik. Savcının e, kararı olmadan, savcının emri olmadan gözaltılar yapılmış. Bu konuda da biz kollu kuvvetlerine de e, dava açtık. Yani çünkü burada keyfi bir durum var. E, yasal bir süreç işlemedi bize karşı. Yani buradaki polis baskısıyla bu meseleyi bu direnişi bitireceğini işveren e, öngörüyor ama işçiler bu direniş, gözaltılar sonrasında fabrikalarının önüne gelmeye, direnişlerini devam ettirmeye devam ettiler. Evet, peki bu gözaltıların gerekçesini ne olarak dile getiriyorlar? En son gözaltımız, 2011 sayılı gösteri yürüyüş yasasına muhalefetten oldu. Yani bu yasa gözaltını gerektiren bir yasa da değil. Yani bırakın gözaltına alınma gerekçesi yapılamadığı gibi, yani ceza hukukunda çok karşılığı olan bir yasa, yasa da değil. Ama ne yazık ki burada başka türlü işliyor bunlar. E, biz gözaltına alındık. Gözaltına alınanlardan biri benim. E, 6 kişi, 8 kişiye, 4 tane sendika yöneticisi, 4 tane de illeri işçiye e, tutuklama talebiyle e, ve tedbir ta, talebiyle mahkemeye sevk edildik. Genel başkanımıza tutuklanma talebi edildi. Ama mahkemede e, biz... E, üç yönetici ve dört işçiye ayda bir imza tedbiri konuldu. Genel başkanımıza da haftada bir imza verme tedbiri konuldu. Yani trajikomik, gerçekten trajikomik. komik. Ee, yani burada ne yazık ki demokrasi askıya askıda şimdi. Ee, kim için bir tane iş veren için bunlar yapılıyor. Bu iş veren de nüfustu bir ailenin. Yani bu firma, bizim örgütlendiğimiz firma. Sırtını AKP'ye dayamış, burada teşviklerden faydalanan, AKP'nin tüm nimetlerinden faydalanan bir sermaye grubu. Yani bu kadar saldırının sebebi biraz da bundan kaynaklı. Ee, ama işçiler kararlı yani biz kazanacağız. Evet. E, e, bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu e, firmanın önündeki direnişimiz devam edecek. Yarın da gideceğiz. En son işçi arkadaşlarımız... Buradaki mülk amirlerle, e, sivil toplum örgütleriyle görüştüler. Belediye başkanıyla görüştüler, Büyükşehir Belediye Başkanıyla. Yarın ziyaretler de onla, olacak onlar tarafından. Yani ciddi bir tazik var. E, yani işverenin, e, daha doğrusu işverenin öngördüğü, buradaki mülk amirlerinin öngördüğü, burada bu dilenişin 2-3 gün süreceği yönündeydi ama işçiler çok dirençli. Yani bunun çözülemeyeceğini anlayınca diyaloğa dönük gelişmeler olur gibi duruyor bu önümüzdeki hafta. Belediye başkanı da meseleyle ilgili işverenlerle görüşeceğini, sorunun çözümü için özellikle organize sanayideki işverenlerin de bu meselenin yayılmaması için sorunu çözme konusunda işverenin üzerinde baskı kuracaklarını söylediler. Bir de bunun başka bir şeyi daha var. Bu firma Levi's'e üretim yapan bir firma. O Levi's üzerinden de ciddi baskılar oluştu. Biliyorsunuz onlar uluslararası sözleşmeleri imza firmalar ve çalışma barışına, iş hukukuna... E, örgütlenme hakkına saygı çerçevesinde imzaladıkları uluslararası sözleşmeler var. Bu konuda o firmanın üzerinde de tazdikler oluştuk. Onlar da devreye girdiler. Muhtemeldir ön gördüğümüz bu hafta içinde e, bu dilenişin başarıyla sonuçlanacağı yönünde hocam. Peki e, sizin de temsilcisi e, olduğunuz bölge aslında e, teksil konusunda Türkiye'nin önüne gelen bölgelerinden birisi. Çok sayıda Firmanın olduğu bir bölge. Bu dirençin oralardaki yansıması nasıl oldu? Hocam, e, yani bölge ciddi bir e, e, patronlar arasından işçi cenneti, ucuz emeğin e, çok yaygın olduğu e, e, bir bölge. E, Urfa, e, düşünün yani 11 iş, yıllık işçi, kalifiyeli işçi, asgari ücretle çalıştırılıyor. Yani bu firmalar buralarda kurulurken sadece teşvikler için kurulmadı aynı zamanda ucuz emek için kuruldu buralarda ve burada olabildiğince sömürü ve ucuz emek e, gücü var. E, yani bunun için aynı zamanda bu firmalar tabi bundan dolayı da burada kar, kar marjları çok yüksek. E, burası biraz cazibe merkezi haline gelmiş işverenler arasından, üretim açısından, bu maliyetlerin düşük olmasından ve dediğim devlet teşvikleri ve ucuz emek gücü yüzünden e, onun için yani bu Direnişin başarısı buradaki direnişin diğer fabrikalara e, yansıyabileceği ile ilgili işverenlerde bir korku var, e, patronlarda bir korku var. E, yani hatta e, yani buradaki mülk amirlerini yani biraz sınıfsal bakıyorlar meseleye. O saldırılar çok basit, sıradan böyle e, şey meseleler gibi algılamamakları. Burada bir sınıf tutumu var. Bizim gibi mücadeleci sendikacıların bu alanlarda örgütlenmesi, güçlenmesi işverenler açısından da devlet erki aslında da mülki amiller aslında da tehlike. Ama eğer biz burada başarırsak bunun bölgede bir domino etkisi yaratacağını örgütlenme aslında domino etkisi yaratacağı düşüncesindeyiz. Yani öngördüğümüz bu aldığımız MRL'ler, diğer örgüsüz işyerlerinden aldığımız MRL'ler de bu yönde yani biraz burası biraz dönüm bu bölge açısından dönüm onun için bizim için de önemli tabii işverenler için de önemli onun için böyle keskin bıçak sırtı giden bir mücadele var ama işçiler kararlı kazanacağız yani evet ee, peki e, bu direnişe diğer emek örgütlerinin yaklaşımı nasıl herhangi bir destek görebiliyor musunuz yani fili olarak buralarda e, lokal düzeyde Ufak destekler oluyor ama Türkiye e, saatinde çok ciddi dayanışma gösteriliyor. Levi's'in mağazalarının önünde eylemler yapılıyor. Kent merkezlerinde ve özaklığı İstanbul'da genel merkezinin önünde sendikaların ve emek örgütlerinin basın açıklamaları ve gösterileri oldu, protestoları oldu. Biraz bu o yönüyle de Özak direnişi Urfa'nın sınırlarını hatta Türkiye saatine yayılan bir eylem. E, yani o açıdan e, genel refleks aslında... Gelecek aslında da biraz umutlandırdı bizi çünkü yemek hareket yemek ve sendikal alanın harekete geçmesi e, bizim açımızdan bayağı e, geleceğe dair umutla da bakmamızı sağladı. O açıdan e, biraz öyle de bir sorumluluk bindi bize. Buranın kazanmasının sınıf hareketi aslında, sınıf mücadelesi açında aslında da çok önemli bir rol oynayacak diye düşünüyoruz. Mücadeleci sendikal anlayıştan bahsettiniz. İsterseniz biraz da bir tek senin kuruluşundan ve faaliyetlerinden söz edelim. Yani bir tek diğer sendikalardan farklı kılan nedir? Neden böyle bir sendikaya ihtiyaç duyuldu? Ya Hocam biliyorsunuz yani bu mücadele araçları ihtiyaçlar üzerinden ortaya çıkar. Öyle masa başında kurulan e, sendikalar gibi bir sendika değiliz. Bu bölgede bir e, özellikle tekstil sektöründe ciddi bir sömürü var. Ee, ama aynı zamanda da örgütte olan sendikaların olumsuz e, bir tutumu var. Yani hem örgütlenmeye dair hem de işçilerin hak ve hukuklarını savunma konusunda ciddi bir e, zafiyeti var. E, e, yani bu boşlukta daha mücadeleci işçilerin haklarını, hukuklarını geliştirebilecek bir sendikal anlayışın buralarda örgütlenmesi aslında kurulmuş bir sendikayız. E, Genel başkanımız daha önce DİS'te de görev aldı. DİS bölge Temsilcisiydi. Burası Urfa'daki da örgütlenme çalışmasının da öncülüğünü yapan bir sendikacı. Sonra tabii biliyorsunuz yani bu mücadeleci sendikal anlayış sendikal bürokrasiyi rahatsız eder. Bir sonra bir süre sonra yani tasfiye edildi. Tasfiye edilince de yani bu mücadeleci sendikal anlayışın bölgenin ihtiyacı olduğu ve bununla ilgili hareket etmek gerektiğiyle ilgili bir fikir birliğini öncü işçilerle bir fikir birliğine varıldı ve bu sendika bir ihtiyaç üzerinden öncü işçilerin İşçilerin kendisinin bağrından çıkan e, liderleriyle birlikte kurulan bir sendika. Sürecimiz, kurulma sürecimiz çok uzun değil. iki yıllık bir süreç bizim kurulma sürecimiz. Ama özellikle Gaziantep özelindeki işçi hak mücadelelerinde çok ciddi rol oynayan bir sendika. Orada örgütlü de olmazsa sendikalı, yani daha doğrusu iş yerlerinde toplu sözleşme yapabilecek e, süreç, Olmasa da işçilere öncülük yapma konusunda, onların taleplerini alma konusunda öncülük yapan bir sendika. Bunu e, bu Ocak ve Ağustoslanlarında belki görmüşsünüzdür. Yansıdığı o e, e, sosyal medyada, basınada. E, yani o açıdan e, burada ciddi bir boşluk var. O boşluğu doldurmak için kurulmuş bir sendika biz hocam. Peki aslında kısmen konuşmanız içerisinde bahsettiniz tekstil işler üzerindeki iş ömrüye dair. Bir tek sende Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası açılımında olmuş. Evet. Biraz bölgedeki işçilerin genel sorunlarından da bahsetseniz bu uzak dışında herhangi bir müdahil olduğunuz durum var mı? Neler yapıyorsunuz? Yani bahsettiğim gibi aslında bizim sendikalarımız denilmesi asından e, yani merkezi olarak örgütlenme çalışması yürüttüğü il Dazli Antep tekstilinde e, tekstil sektörünün de, e, yoğun olduğu bir alan e, oralarda e, ya buradaki işçi koşulları İstanbul ile kıyaslanamayacak metropolle büyük metropollerle ile kıyaslanamayacak düzeyde geri yani demiştir bir kalifiyeli makinacı kendi alanında e, kalifiyeli eleman e, ve onun dışında örneğin burada çalışma saatleri yasayla tarif edilmiş o yasaya bile uyulmuyor. Yani özellikle e, te tekstede çalışın, çalışan kadın işçiler üzerinde çok ciddi baskılar var. Mesai saatlerinde dışında mesai saatleri onların rızası dışında ve e, yasanın belirlediği sürelerde çok Fazla sürelerde çalıştırılıyorlar. Örneğin Nezak'a üzerinde çok ilginç şeyler. 16 saate kadar çalışma var. Ve bu saat gece 3'e kadar kadın işçiler, O Sabahleyin yine 8'de işbaşı yapmak zorunda bu işlere gidiyorlar. 200 saat yatıp yine geri geliyorlar. Yani ücretlerle ilgili örneğin bu bahsi geçen Öztüplüke Sendikası. Burada sözleşmeli 6 yıldır sözleşme yapıyor ama işçiler sözleşmeden bir haber Hiçbirinin sözleşmeden haberi yok ve sözleşmenin hiçbir maddesi uygulanmıyor ve işçi bu sözleşmeden e, sözleşmeyi bilmiyor. Kendileri hakkında yapılmış e, sözleşmeden bir haber. Yani onun için e, işçiler bir örgütlenme ihtiyacı oluyor. O sebep de buradaki köleli koşullarının değişmesini istiyor. Gerçekten burada köşe, köleli koşulları var. Özellikle bölgede köleli koşulları var. Tabi burada devlete düştü şu devlet buraları denetlemiyor. Yani asgari kendisinin belirlediği yasaklar bile uygulanmıyor. Onu denediyecek mekanizmalar yok. Olabildiğince işverenlerin isafına bırakılmış bir bölge burası. Yani onun için bu çarkın devam etmesini istiyorlar. Ama biz bu özel tesisi direnişiyle birlikte aslında o çarka çomak soktuk. Bu rahatsızlığın sebebi bu kadar saldırgan olmalarının sebebi de bu. Evet. Peki özellikle sürmekte olan direnişin atılan işlerin geri alınması dışındaki diğer talepleri neler? Hocam, arttırılmış işçi arkadaşlarımız şey geri alınmasını istiyoruz. İşçilerin sendika tercihine saygı duyulsun istiyoruz. İşveren tarafından baskı kurulmasın biliyorsunuz. iş yerlerinde bir sendikadan fazla sendika örgütlenebilir. Bu anayasayla güvenceye alınmış bir hak. Biz orada sendika tercihiyle ilgili işçiler üzerinde baskı kurulsun istemiyoruz. Ve işçiler adına örgütte olan sendikamızın muhatap alınmasını istiyoruz. Bir de tabii bir talemiz daha var. Bu boşta kalma süre, dinleniş boyuncaki süreyle ilgili işçi yönteminin ödemesini istiyoruz. Kesilmeden ödemesini istiyoruz. Dört talemiz var. Bu dört talemiz kabul edildiğinde bir anlaşmaya varabiliriz diye düşünüyoruz. Peki, e, bölgedeki işçilerden sendikanıza ulaşmak isteyenler, üye olmak isteyenler olursa e, nereden ulaşabilirler size? Nasıl? Hocam bizim sosyal medya hesaplarımız var bir tek sen sendikasına üye olmak isteyenler o sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilir. İletişim telefonlarımız var, o iletişim telefonlarımız üzerinden bize ulaşabilirler. Zaten bölgede bu konuda bir kıpırdanma var. Bu özellikle tesisin direnişiyle birlikte ciddi bir kıpırdanma var. Yani biz bu dönem eğer burası başarırsa ciddi bir yönelimin olacağını, sendikamızda ciddi bir yönelimin olacağını düşünüyorum. Yani sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Telefonlarımız da var orada mevcut. Oradan ulaşabilirler bize. Peki dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yani biz çok devasa olanakları olan bir sendika değiliz. Sınırlı kendi dayanışmasıyla ayakta duran işçilerin gönül dayanışmasıyla ayakta duran bir sendikayız. Burası devasa bir direniş. 500 kişiye yakın işçinin başladığı bir direniş. Ee, onun için olanaklar sınırlı olduğu için bu konuda dayanışma bekliyoruz. Emek örgütlerinden özellikle e, sınıftan yana e, olan e, tüm kurumlardan bu konularda destek bekliyoruz. Yani bizi e, Urfan sınırları içinde lokal düzeyde boğabilecekleri bir atmosfere yaratmalarına izin vermesinler. Onun için herkesten destek bekliyoruz hocam. Peki e, katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz evet. tekstil, e, dokuma ve deri işçileri sendikası bir tekstil bölge temsilcisi Çayen Dursun'du. Kendisiyle özak tekstil direnişini ve süreci konuştuk. Özak tekstil, e, Urfa'daki fabrikasında 700 işçinin çalıştığı bir işletme e, 500'den fazla işçi bir tekstil evi olmuş durumda. Ve e, üyeliklerin işveren tarafından duyulmasının ardından işten çıkarmalar başlamış ve işçiler direnişe geçmişlerdi. Bu süre içerisinde dört defa kitlesel gözaltı gerçekleşti. 158 işçi gözaltına alındı. Son gözaltılar geçtiğimiz günlerde yaşandı ve yanlış hatırlamıyorsam. Üç gün sürdü. Ee, evet. evet. Tutuklama talebiyle e, özellikle sendikanın e, ileri gelenleri e, mahkemeye sevk edildi ve aklarında adli kontrol tedbiri konuldu. O e, halde e, serbest bırakıldılar. E, hmm. Bir tek sen dayanışma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kendileriyle hmm. sosyal medya hesapları üzerinden birleşme hmm. geçmiştir. E, bize katıldınız hmm. ve ilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çayın çok bir, sağ olun hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, biz de hem bu direnişin hem de bir tek senin diğer çalışmalarının takipçisi olmaya ve dinleyicilerimizle devam edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hoşçakalın.